Bak Batı'da Patıda bunun iç sizin, bu sizin Fakat fesleğen karışmış. Halbuki eee tamamen ak bir şey. Toskapu dönün, dönün, bir şey. Bunu Batı'da Fesleğen mi sizin birbirine karışmış sentri yerde eee tasavvuf felsefe gibi anlaşılmış. düzme. için bu kitabı yazan yazar burada eee Batı felsefesiyle Hazreti Mevlana'da Mevlan şu bir yerde eee karşöp bu Batı felsefesiyle Hazreti Mevlana'nın fikirleri ve İslam tasarrufu yan yana geliyorlar. Üst çakışıyorlar bazen. Yani Batı da bu işin farkına varmış aslında. Varmış ama e, Hristiyanlık daha ağır basmış, taasuk daha, daha ağır basmış. Onu e, felsefe sınırları içerisinde bırakmışlar daha ziyade. Şimdi. İleride ki derslerimizde bir karışıklık olmasın diye de bu öğreminizin konuş, ne Koner, Muhammed, Hı? Muhammed konuş. Ne yapıyor? Şimdi böyle bir şey e, karşılaştırmaya yapmış, çok faydalı bir şeydi. Onu veremeden geçemeyeceğiz, onu, onu öğrenmemiz lazım. Başlık 40-50 sayfa, pamuk bir şey. Genişte e, basit almış ama yani geniş çalmış. O şeyi e, karşı çıkarmalar almış. Hani, bu böyle diyorum, bu aslında budur diyor burada. Onun için, şimdi burada, burada biz, kilo tonik, kilo ton, pat e, 300-, 400, 300 yani sahte bir pilotonizm vardır. Ne kaç şey? Şimdi burada Hazreti Mevlana Niha pilotonizim denen bir şey. Yani piloton milattan 3. asırda falan. Fakat bu Niha pilotonizim pilotonun genel nokta ondan 600 sene sonra yani miladi 2. 3. asırda olan bir platonizmi yeni yeni şekliyle kabul etti. Asıl platon, epikatun onu asıl Fakat platon onu daha bir devlet toplu bir şekilde sokmuş ve 3. asırdan miladi 3. asırdan sonra da bu yeni bir hüvvet kazanmış ama daha makul bir hüvye. Şimdi onun onu ana kebe Hazreti Mevlana burada onu, ona kaybediyorlar ki Hazreti Mevlana fikirler bundan almıştır diyor. Halbuki o, o, o asırda daha e, Hazreti Mevlana'nınki tamamen Kur'an hadise dayanan bir e, yol. Onlarınki e, biraz da eski putperest İstikler de var, Hristiyanlık da var. Öyle fakat bunların arasından gene hak yolunu görebilen insanlar da çıkmış batıda. Şimdi onlarla Hazreti Mevlana'nın fikirlerini karşılaşıyoruz. Gayet de güzel bir şey. Batıyı tamamen çöpe atmaktan da mana yok. Batıyı da anlamak lazım. Onlar da nihayet insan bir. Değiştirilmiş olsa da bir, bir, bir, bir dine sahipler. Onlar da akıl insanlar çıkmış. Her şeyin maddi olmadığını anlı. Hatta bu haftaki dünkü müte evet dünkü güne aydın şey Antep gazetesinde kitap broşürü çıktı. İçinde bunlardan bizim hayatı var. Şimdi, aldım, sakladım. Testi bunları aldım. Şimdi Eflatun tarafından kurulup Platon tarafından Eflatun Yunan mı biliyorsunuz? Crete'de Yunanlı. Hatta Platon'a şeyi Yunani derler. Yani bize çok yakın. Bizim tasavvuf çok yakın diyelim. E, kurulup Platon tarafına Milad'ın 3. asrına doğru bazı değişmelerle işte Miladi'den de 3. asırda bu cevriyen meydana çıkıp düdeponizm. Bakın Miladi'den sonra 3. asırda yani 600 sene sonra yeni bir biçime bürünüyor, yeni bir şekilde bürünüyor ve burada bize e, burada bu Hazreti fikirleri buna çok yakın. İ bizim mutasavvıfene yani bizim mutasavvıfların şiirle az çok münasebeti var. Sıttileri biberhane. Felsefe tarihi güverinli tarihçi müberlik tarihçidir. Tarih tarih yazan güveri Osmanlı çok müverik vardır. Müverikleri Mevlana'yı, Eflatun'u ve sonra Neopili, Neoplatizmden, ilham almış telakki ederler öyle bir şey yok aslında Hadi mevvenen hadis ve ayette oradan kaynağı orası Ondan ki daha başka bir kaynak Halbuki İslam tasavvunun aslı Kur'an ve hadisler olduğuna göre İslam tasavvuvunun memba bir ilahidir Allah Allah tarafındandır şimdi Platon'dan şu noktaları alarak İslam'ın tasavvufla ve Mevlana ile karşılaştırırlar. Zannetmeyin ki Hazreti Mevlana'nın tasavvuf anlayışı İslam'ın genel tasavvuf anlayışı ayrı. Hayır. Aynı. Aynıdır. Yani görüşler farklı. Biraz da kimi daha dar manada almış. Daha gemi, daha geniş var ama temel aynı temel. Yani İslam'ın genel tasavvuf anlayışıyla Hazreti Mevlana'nın tasavvuf anlayışı ayrı. Bak o daha geniş bir sahada almış, öbürü daha başka sahalarda almış, tasavvuk tasavvuktu. Şimdi pilotum, Allah ile madde ayrıdır. Bizi de ayrı. ayrı, evet madde Allah'tan çıkmıştır, yaratmıştır ama ayrıdır. Aynı Allah kul arası ay, ayrı olduğu gibi, fark gibi. Allah birdir. Fakat madde müteaddit. Çok fazla. Birden fazla. Ve taksimi kabirdir. Parçalın <gülüyor> Ve tecezzi eder. Ayrılır. <gülüyor> Allah entelegu Yani gari cism cismani olan Allah bir cisim değildir bir ruhtur, bir anlayıştır. Platon'a göre konuşuyorum. İlahi değişiyor, e, nereye gelmiş? İntellegü oluyor, gayrı cismi olup yalnız midrakimizden mevcuttur Allah. Allah'ın gözü görüyor muyuz? Mahtalı görmüyoruz. Allah görmüyoruz. Hatta zatını bile Allah bilemiyorsun. Halen daha kayıp Allah'ın gayrı, bilemiyoruz kayıp. Yalnız Allah fikri, kalbim aklımıza aklım ise başka. altta bir kere sıfatların sıfatlara bahsedisimlere bahsedir Allah tabii biliyoruz. Halbuki mutasavvuf'lara göre, bizim mutasavvıflara göre madde diye ayrı bir realite yoktur. Platon madde vardır. Bizim mutasavvuklarımız, bizim mutasavvuklarımız maddeye geçiyor. Vahçede vücud basitinde izah ettiğimiz gibi, bundan evvel daha bir, bir gömiz sayfak var. Bir vahçede vücudu. Hazreti Mevla'nın vahçede vücudu anayışı var. Onu daha sonra vereceğim. Vahçede vücud basitinde izah ettiğimiz gibi suretler onunla mevcuttur. Maddeler Allah'la vardır. Haşa Allah olmayınca madde de olmaz. Yaratan olmayınca yaratılan da olmaz. Ve ancak onun istiratları göre bir tecellisinden ibarettir. Şimdi istirat nedir? Bir bir nesnenin insan olsun, hayvana olsun, be hayvan. Onun istiradi nedir? Gelişebilme kabiliyeti. Bazı insanlar çabuk gelişirler. Eee kimşev ederler. Bazı nitelikleri kalır. Bazı şeyler mesela ağaç bir bir, bir ağaç çok çabuk büyür ve ağaç. Seyen sonra büyür. Bunun gibi her şey istidadına göre terakki eder. Bizdeki şey madde madde yok ama Allah'ın maddi şekilde görmüş şekeri var bu da istidatlara göre şey, insanda insan gibi görünüyor Allah. Kedi de kedi büyüyüyor bir ağaçta ağaç ağaçin ruhu mı görüyor? İstirahat dedi bu? Burada bir şey var bir şey var mı istirahat söyler? diye hemen son çok e, e, hassas bayıster, sonra çok lazım ona şeyler. Demek ki onun öncesi ve ancak onun istidatlara göre bir keceli sinirlim, yani Allah. O nesneye göre orada görünüyor, tezcelli ediyor. İkinci şey, Platon'a göre madde ve bütün kainat halktan sağdır olmuştur. Ondan meydana gelmiştir. Her şeyin mastarı, çıkış yeri odur. Mastar çıkış yeridir. bu fikir mutasavukların fikriyle de <gülüyor> e, az, çok beraber olmaktadır. Bizim anayişimize de öyle edilen yani Allah varsa madde de var. Platon'da da var, Aynı. Platon'a göre kainat ve insan Allah'tan ayrılarak kainat ve insan Allah'tan ayrı olarak madde alemine gelince Daus Tuğla'ya ulaşmıştır. Uğramıştır ve Aslan'a hasret çekmektedir. Aynı şey hazinler Mevlana'da var. Geldiği yere hep Allah'a hep geldiği yere hasret duyuyor. Daus Tuğla e, gurbet demektir. Bir tam karşılığı değil mi? Dağ üstü ola yurt, yurdu özleme, gurbet. Siyas. Efendim? Efendim? Yani burada Hazreti Mevla'ya da bizim meslebesinde değer takvı arzu ar ar ar etmiştir. Ve sevgiyle kavuşurum diye de sevilmiştir. Mevlana'nın 18 beytinden birinde ki o işin tercümesi var yanmada. Herkes aslından <gülüyor> uzak kaldığı için daima o ebedi yurduna tekrar ulaşmanın hicranı için dedi. Neydi öyle değil mi? Neydi o ilahi alemden işte neydi ki o hu dedin o sana berkeci yok. O oradan ayrı kalmanın hicranıdır. Ayrılığın Meclibin onu öyle, öyle telakki ederler. Diyorlar ve bu meslebi ile Platon'un Dağus-Sula fikri arasında bir münasebet de vardır. Aynı şeyi, hadi bir Pir'de söyle. Bakayım o inşallah yanımdadır. senelerce taşırırsa bir an gelir bırakır o da bu burada lazım olur. Bu da evet. eserlerimizi evet. evet, zaten farkındasınızdır. Demek ki e, Allah'tan Ayrı kalmak. Yani, Plotun değil, insan ondan geldi ama ondan da bir ayrı kaldı. Dünyaya gelmekte ondan ayrıldı. Aynı şey Hazir Mevlana'da vardır ve Plotun'da da vardır. O da Allah'ı özlüyor. Bir an evvel Allah'a kavuşmak arzusunda ödü. Platon Allah'tan sudur eden, ondan gelen ilk kudret gari şahsi olan aklı e, Bize de ilk şey e, gaybı teayyünden sonraki ilk, ilk şey aklı küldür. Muhammedi akıldır. İlk bilinen Muhammedi akıldır. Burada da e, da aynı. Küraten Allah'tan sudur eden ilk kudret, yani bizim teayyünü evvel dediğimiz, onu okuyacağız. Evvel bir şey var, Allah'ın ilk tenezzülü. Allah gayiptir, halen gayiptir. Gaybı teayyün. Allah görülmez, bilinmez, halen de bilemez Allah'a. Ama Allah kendini bildirileceğim dedi ya, İlk bir diriliğe bir temzül ödeye, yani bir, bir kademe aşağı indirir kendini. Buna birinci tahayyüne evvel veyahut da birinci tahayyün denir. Ve Allah orada bir akıl küll bir akıl şeklinde görünüyor. Bu akıl bizimki gibi cüz'iydi. Bize verilen akıl, cüz'i az, az bir akıl, asıl büyük akıl Allah'tır. Cüz'i kainatı kaplar. Yani Allah'ın aklı bütün hayatı, kalp ve akli küll bütün hayatı kaplıyor. Ruh akli külden ayrılmış. Hani bizlere verilen ruh. Asıl Allah'ın ruhundan ayrı, Allah kendi ruhundan verdi diyor ya, verdim diyor ya. Ayrılmış ve müteakiben cesette birleşmiştir. Allah'tan ayrılan o ruh e, yaratılan cesetle birleşmiştir. Bu da dediğim gibi çocuk anasını da dört aylıklar veriliyor. Ve mütehakkiben cesetle birleşiyor. Orada ruh cesete giriyor. Artık o, o çocuk insandır. Bunun için ceset ceset ruhu Abdülkül'le Aklı, aklı küle aklı küle Allah'a daha az latif ve lavetülükten daha noksandır. Şimdi asıl büyük ruh Allah, Allah. Burada diyor ki bu dünyada karışık yaratmış. Bunun için ceset ruhu aklı küle aklı küle göre daha kesif yani katı 6 kül Allah'a nispetle daha az latif yani. Daha <gülüyor> daha, daha, daha az katı ve adeti daha nolsa. Lahatülük Allah'ı Allah'lık. Kul ulu uluhiyet. Demek ki ruh ruh akıl olarak da akıl küle Yakın. Ama aklı külde asıl Allah'ın aklıyla daha az ona yakın. Çünkü Allah aklı külde herkese verdi. Aklı külde, Allah'ta aklı külde aklı, Allah aklı, aklını bize vermek de haşa onun aklının bir nebze eksiklik olmadı. O bir tesirdir, onu verdi Allah'ın aklı, yani o aklı küldür, ancak o aklı bize verilen aklı küldür, Allah'taki aklı bile daha az, lahüdi yani, uluhiyete yakın, madde de karıştı. Onun için, insan maddesi de karıştı, onun için. Burakı tamamen anlaşılmıyor. Piloto'nun, bu fikirleri de Mevlana'nın görüş ve sezişleriyle birleşir. sadece ı Mevlana dediğim en başında İslam mutasavvı bu, Hazreti Mevlana'nınkinden ayrı değildir. Ancak o geniş fikriyle mutasavvı daha geniş tutmuştur. Bir fark odur. Muhddin Arabi de öyle. Mutasavvılar da İlk yaratılan nurun Nuru Muhammedi. işte o ta evvel dediğimiz ilk merhalede Allah'ın kendini tanıtmaya başladığı ilk kadimede onu onu söylüyor. İlk yaratılan nurun nur Muhammedi. Zaten kendisi sırasında ilk yaratılan ruh benim demiştir. Nur-u Muhammedi veya hakikati Muhammediye aynı şeyler veya diğer bir tabile kül olduğunu söylerler. Demek ki Allah ilk defa aklı külünü ortaya koyuyor. Aklını ortaya koyuyor. Şimdi şurada bir takım şeyler var. Onları da Bunun asıl şeyi eflat, Eflatun'un ama ee, Platonun asıl faydalandığı şey Eflatun'dur. Eflatun milattan önce 478 ile 347 arasında Hz. İsa'ya doğru doğuma doğru seneler küçülür. Hz. İsa sıfırdır. Sıfırdan sonra bir hep büyümeye şimdi 2000. yılda. Ondan eve Hz. İsa'dan bir sene ev, ikisi, üç, 5 sene eve. Onun için büyük rakamlar başta söyleriz. Hz. İsa'da İsa'nın doğumundan 428 sene evvel doğmuş, 340 sene evvel ölmüş. Yani sol taraftaki Hz. İsa'nın doğumuna doğru gerçekleşen küçülür, doğunun sonra büyür. Hadi İsa sıfırdır. Atina'da ünlü bir filozofudur. Hem duyu aleminden İnsan, hem de insan zihninden, zihni ürünlerinden ayrı kavranabilir bir iki erçeğinin varlığını kabul eden felsefe. iki çeşit olan vardır. Birisi ruhi, birisi akli. Yani Piloto'nun iki iki ayrı bir de Bir madde hem de mala Zaten en başta vardı. Ruhi şeyde Pilotonize, her nevi bilgide manevi faaliyetin rol rolü üstünde durur. Ve özellikle felsefeyi, düşünceyi ruhun tanrıya doğru bir yükselişçi oluktan kabul eder. Felsefe de şimdi madde değil. Düşüncedir. Felsefe düşüncedir. Biz Allah'ı düşünerekten bulmayız. Allah'ı biz kalbe buluruz. Yani çalışmak da Allah bu cemde çalışma, Allah doğan için. Bizde yani İslam tasavvufu şey budur. Allah ara, ara ara ama Allah senin kalbinin doğar. Bir de. Aa. <gülüyor> Bir de bunun maddi deli vardı. O maddi deli de işte burada burada ne pratikse. He ruhi bu felsefenin bu Eflatun e, felsefesi, de aklı taraf, aklı tarafı var. O ne de aklı platoncuk ve platoncuk. Platon e, Eflatun'un fikirlerini ye, yepyeni bir şekil sokmuş ve vermiştir. Mesela. Onu olduğu gibi almamış. Onu biraz daha taski etmiş. Aklı platoncuk ise ilmin her çeşidinde fikirlerin nesnelliği üzerinde durum ve felsefeyi kurtuluşa varmanın bir yolu olarak değil de bir saf bilgi, sahte bilgi olarak görür. Her değere göre bütün batı metafizik, pilotizmin dayanır. Şimdi batıda bir misizm vardı biliyorsunuz. Yani bizim tasavvuf. Bu, biz sizin geniş ölçüde Platon'dan almalı daha daha evreni getirirse Platon'dan almalıyız. Yani Platon ki biraz daha kaba Platon bunu dülmüş bükmüş daha şey anlaşılabilir bir şekilde sokmuş yani Platon'a göre de bir Allah var bir de Allah'tan sadır olan böyle bir madde var. Biz İslam tasavvubu sadece ruhi tarafı almış, Allah Allah'ın tarafı Madde bir kere Madde yok diyoruz biz. Madde yok. Ama Platon maddeyi de ortaya koymuş. Ama şunu da şey yapın. maddeli Allah'a varmak mümkün değil diyor. Mana ile varacaksın Allah'a diyor. Bundan şimdi diyebiliriz ki hani bu bu da peygamberdir. Allah'ın birinden bahsediyorum, her şeyi açıklıyor ama pek çok peygamber gelip geçmiş bize sadece Allah 2270'lerine bildirmek öyle konuda mı? 1000 yani 200 200 3000 4000 peygamberden bahsedir. Ama bu fikir var. Bu fikir, bu, bu fikir var. Dediğim bir şey sorabilir miyim? Dediğim bir şey sorabilir miyim? Şimdi o biraz önce en son işlediğimiz yerde, şimdi cesede e, gelen ruh, tabii ki aklı külle göre çok daha kesil. Dettiğim biraz önce. Dolayısıyla aklı külde Allah'ın asıl aklına göre daha hı -hı. az latif. Hı -hı. Şimdi e, aklı külden kastettiğimiz tarihine evveldeki, hani akıl, süzüreden akıl ise, o zaman onun daha kesik olduğu da aslında e, gaybi taahhündeki asıl akıla nispeten mi daha e, kesik olduğunu söylüyorsunuz. Nispet, söylüyorsun, nispet, nispet, nispet. Gaybi taahhündekine nispeten tabi. Değil mi? Eyvallah dedi. Nispet anladım. var, nispet o var. Akı bunu öyle söylüyor. Bir de dedeciğim siz hani dediniz tenezzül etti bir kademe daha İyine. aşağı indi ve aklı kürür. Hı. Allah kendini tanıtmak istiyor. O diye bir tanıt. Tanıyamazsın Allah'a. O Allah'a bir yerde, elde görüp, gör görüp, tutup bir şekilde sokmak lazım. O da, Allah bu için kendini bir derece aşağı indiriyor. Bak, ben, bütün akıl benim, diyor burada. Yani i̇ki, bir, Allah'a ait bir akıl olduğunu anlıyoruz. Allah'a ait büyük bir aklın olduğunu anlıyoruz. Yoksa evvel, bunu bildiğim yeseydi, La Allah, bilinmez. Gene bilinmiyor Allah ama zatı olarak da bilinmiyor Allah. Kendini tanıtmak için böyle başta tabi aklı kül oraktan inmiş. Yani toptan inmiş. Buna ruh-u Muhammed'e de denir. İkinci bir tenezzülde Esma-ı Hüsna'larını ortaya götürmüş. Ama karışık. Bilin olduğu bilgi. Evet. İkinci teayyünde, esmaların aslını koymuş. Rahman, Rahim demiş, Kahar demiş, Hayyum demiş, Kayyum demiş. Onlar demiş, onlardan sonra göreceğiz. Yani Allah, derece derece, yani kendini göstermek için bizim, bizim görüş, anlayış anlayı sağasına girmemiz, girebilmemiz için Allah, e, tenezzül ediyor, iniyor. Bir kademe iniyor, aklını ortar. İkinci ayı Esma-i ama karıştır. Üçüncü inişte, tenezzülde onların isimlerini koyuyor. Ve Hazreti Adem bu zaman yaratılıyor. Ben sana es Esma-i Hüsna'yı öğrettim diyor. Demek ki Esma-i Hüsna belirlendikten sonra Hazreti Adem yaratılıyor. Bu da de bu çok da. Şimdi devam ediyoruz. Sonra Allah kendi birinci ilk yaptı. Sonra Allah kendini bildirmek için derece derece tecellilerde tayin-i işte evve tayin-i saniye efendim e, e, şeyler o ne satta olduğu yer ayansa. Ayansa bir de sonra 7 8 kademede Allah kendini aşağı buraya anlayabileceği bir şekilde sokuyor. Burada onlara belki konuşurken günah da belki ama böyle konuşmayı şey ediyor, böyle böyle konuşuyor. De tecelli etmişti. Bu bu tecelli aşağıda uzunca izan edileceği vesile ayağını sabit eden bütün ruhların yaratıldığı, saklandığı bir yer alevi şuhuda hani, görünebilen alete, alevi insan şeklinde kadar tenedip etmiş. Yani insan şekli meydana gelene kadar Allah derece, derece, derece, derece iniyor. Şimdi fakirin asıl üzerinde durdum şimdi zaman mesevi zaten burada zaman var. Zaman mesevi var. Zaman. Bunu pek çok insana sorduğum zaman hakkında bir şey söyleyemekler. Zaman nedir? Zaman duran bir şey mi? Duran bir hareket, lazım, dinamik bir. Şimdi kimisi hepsi birlikte yaratıldı. Hepsini yaratırsam zaman delicelerime yani biraz çapraşık, O orasını hiç Düşünmeyelim de bunu inşallah müteahhit bir zamanda etrafçıca menakaz ederiz. De demek ki Allah kendini insanlara gösterene kadar derece derece bizim görüş sahamızın akıl, üçünüz sahamıza kadar derece derece derece Allah tezül ediyor, iniyor. Allah'ın zatını akılla bilmeye İmkan yoktur. Onu zaten hep biliyoruz. Kaç kere anlattık. Eflatın Allah'ın yazıları. Bazen insan cezbe dediğimiz bir tecelli. insan kendini bilmez. Aslında bilmene görmeden bir takım laflar çıkar. Doğrudur. Cezbe. Şiddetli tecelli şiddet içinde nihayet Allah da fani olur. Fenafillah. Gereceğine gelince artık insan bir yerde Allah'a vasıl oluyor. Vasıl illallah. Vasıl oluyor. Orada kendini bilmiyor. Ağzından bir takım sözler çıkıyor. Bazen bunu dayanamayıp ölenler var. Bazen kaçıyanlar var. Bazen de tekrar kendini gelenler var. Allah'ta fani oluyor. Platon'un bu de Bizim tasavvufa uymakta değil, bize fena filan, dereceleri var. Yani Allah'ta fâni olmak, Allah'ta bâki olmak, var. dereceleri var. Bunlar her asırda bir olmuş. Fakat neopriyatizmin bir de tenasü. Tenasü yani ruh, ruhun başka başka bedenlere girmesi var, Onu adını ediyoruz biz. Reenkarnasyon. Reenkarnasyon. Dün bir türlü hatırlamadım. Reenkarnasyon. Onlara gireyim diyor, Platon e, reenkarnasyon diye yani tenasuyu kabul eder. İslâmlı tenasih yoktur. Reenkarnasyon yoktur. Bir defa gelir, gider, tek şey gelir ama e, hesap vermeye gelir. Ondan sonra yerine gittiği zaman bir daha dönüş yok. Yani ölen bir kimsenin ruhunun başkasına intikali hakkında fikirleri İslam tasvabı böyle uluşmaz. Bizde i̇şte, reakamasyon, tenasüt edilmiş şey yoktur. Bu tamamen batının uydurma, ona uydurma da demeyelim de, şöyledir çünkü ona denir insan yani akıllar var fikirler var. Ee, ruh diye genel cin olduğunu biz kabul ederiz. Cinler bazen o insanın ruhu şeklinde görünebiliyorlar. Sonra en mühim bir nokta daha kalıyor. İki taraf baklardan. Eflatun, Eflatun vücudu sıfatı ilahiye bahsinde hani mücis ile Allah'ın sıfatları Basinda vücudu hakkı ispat etmek vaktiyle Anaksagor ve Sokrat tarafından Sokrat da bu işe kapatlatmış. Anasagor da Aristote da bu işleri kapatlamış. E eski filozoflar sade fikirde değil. Mesela bu gün su su şey bulmuştur. Paris'te bulmuştur. Ayrıca yıldızları uğraşmıştır. Doğumiyetini uğraşmıştır. O zaman pilotlar böyle. Vaktiyle Anasagor ve Sokya tarafından edilen devlerden başka bir düşünceye gitmiş ve demiştir ki hareketlerinin mebdehi, ilk çıkış noktası, mastardan çıkış şekli ve illeti sebebi Kendisinde olmayan veya bir muhariki evveli hareketli hareketi başlayan muharik güç, hareket eden güç demektir. O hareketin meydana gelmesi için ilk tesir, evvel bir ruha muhtaçtır. Demek ki o muhtaç olmalı, ilk hareketi ve muhariki hareketli güç muharikuydu. İşte bu muharrik veya da ruh, bu muharrik gücü biz ruh ortadan kabul ederiz, yani, cam beri her şey hareketi geçiriyor. Yoksa keset, ölüm. Ama o ölü hareket geçirmek için bir ruh lazım. Bu ruhun bir hareketi ne muharek güç denir. hareket veren güç. E, mekanikler de vardır. Makine mühendisinde vardır. İşte bu muharrik veya ruh kainatın illeti faal İlk faal hareketi veren o ruhtur. Hani ben sizi yarattım da kendi ruhumdan verdim dediği anda o ölü kainat canlıdır. İnsan feryat icamname de, insandır. Fakat Allah yalnız alemin ruhu değil, her şeyi tanzim eden bir akıldır da akıllık. Yazılış anlatış kopya biraz karmaşık ama üstünde durulduğu zaman anlaşılabilir. Şimdi burada bu hasıl. He, bu bu fikirler bizim tasavvufun aşağı aşağıda Azerbaycan'da bildiğimi hakkı gün hakkında fikirlere de tetabuk etmektedir. Üst üste gelmektedir. Aynen şekilde. Çünkü var burada da işin bir şeyiz. Şey, Anlaşılmayan. Hani de Hazreti Mevlana Platon'dan etkilenmiş olabilir diyebilir miyiz yani biraz? Hayır. Platon'da iki ayrı park var, birisi evet Allah kabul eden ve de ayrı bir maddeyi kabul eder. İslam o kabul etmez, hı hı. madde yok diyor. Bak onun görüntüsünü imar ettir Ama kısmen? Asıl asıl, hayır. Hiç oradan unumda tamam. Asıl aslımız o e, şeydedir. Ayağı o Ayağın sahibidir. Allah'ın muhafaza, o ayağın sahibidir. Bu da yine ruhlar halindedir, madde halindedir. Madde, Einstein de bunu söylemiştir. Hani şimdi Allah'ın şüphi, Einstein'da ispat edecek eleganlık. E, e, Hakkımız ha, yok. <gülüyor> Einstein de aynı şeyi söylemiştir. Sonuçta çalışmaların bu sadece bu maddenin görüşü bir müfrakansından ibarettir. Madde yoktur demiştir. Müfrakansından ibarettir. Dedeciğim, bu bilgiye sadece akılla ulaşmak mümkün değil aslında. Yani. İşte Platon, işte. Platon nasıl ulaşıyor şeyde bu bilgiye? E, buradan ruhdan Allah'ı kabul da bir de buna maddi bilgiyi katıyor. Felsebe işte. Felsebe araştırma, araştırmalar yapılır onun son getiriye varlar daha ileride başka bir daha evvel gördük ya evet. ama ki tasavvuta daha öte onlar maddi işe e, e, mesela birik girilir maddenin tası maddi aracılığı kabul edilmez dördüncüleri girilir onlar maddi araştırmalar da faan yaptı ama diyor ki bu maddi araştırmalar e, Allah'a varışta bir yol değildir ne görmüş ya mı? Allah'ın başlası kalbiyedir diyor. Bu fikirler bizim tasavvufun aşağıda özel bahislerde bildireceğimiz aklı kül hakkında fikirlerine tadabuk etmektedir. Birbiriyle çıkışmaktadır. Ruhun Allah'a rücu ruhun tekrar Allah'a dönüşü, rücu dönüşü. Platon'a göre ruhlardan hangileri mevt anında, ölüm anında his ve şehadet aleminden, dünyadan dünya bir his ve şehadet, şuur, şuur yani görünen alemdir. Şuur görünen demektir. Aleminden alakalarını tamamen kesebilmişlerse yani dünyayı tamamen bir kenara atmışlar ise Yalnız onlar ilk hallerine gücü edebilirler. Yaratıldıkları şekle gücü. Allah bilir. Allah'a kavuşurlar. Allah'tan geldiler, Allah'a gidiyorlar. Yani başka hiçbir yere uğramıyorlar. Geldikleri meseye giriyor, geldikleri diyarlara giriyorlar. Bu fikir mutasavvıfların ruhu vaslı dediği doğrudan hakkı hakka gücü edecek olan Ruh fikrine uygundur, bizde de öyledir, ruh doğrudan Allah'a rücu eder, kavuşur ama nasıl dünyayı unutacaksın? Dünyada bir ilgin kalmayacak, vay altın para var, malın mülkün var, var çolun kulun var hepsi bir kenara çarptın, bütün dünyayı hislerden kurtulacaksın Allah'a dönüştüğümüzde de işte fenakülah, rekabület, dereceviz. Orada da bu var. Ruhu vasıl var, vasıl olan ruh. Yeni eski yerine vasıl olan ruha var, ruhu vasıl, vasıl vasıl olmak bir yere git, gitmek manasında. Dedeciğim, burada, burada aslında şeyden bahsediyor değil mi? Masivardan hani Allah'ı engelleyecek hmm. her Masibardan, şeyden vazgeçmek. Yani, keseceksin tamamen. Doğru. Masifadan tamamen ilgili keseceksin. Öyle olsa ancak ilk geldiğin değil o ana ruha kavuş Allah'a kavuşuyorsun. Yoksa kavuşamıyorsun. Dünyada da öyle. Zaten şimdi onu söyleyeceğim. Ruhu vasıldan ileride bahsedeceğiz. Yine Peloton Piloton diyor ki bu alakayı kesemeyenler yani dünyadan masivadan alakasını kesemeyenler. Sahil bedenlere hayat verirler. Şimdiler kardeşler. Yani aktif fikri dünyada kalan, dünya hayatında kalanlar da e, öbür asıl büyük Allah'a kavuşamıyor da bir kenarda kalıyorlar. Pilotun bu fikri Tenasyon, rekabat nösyon diyor ki mütesavvibe, yani bizim mütesavvıflarımız yukarıda dediğimiz gibi bunu reddetmektedirler. Bizde e, tenasyon rekabat nösyon yoktur. Şimdi demek ki ölüm anında dünyadan masivadan tamamen kendini kesebilenler hayat, hala hayatlarında. Allah'a yakın olanların dünyadan alakalarını kesmeleri kolay oluyor. Zaten dünya umurlarını hadi Mevlana gibi bütün ömür boyunca ey, öbür bir tarafını hasetini çekmiştir. İşte şeyden birini kopartlar, kamburu kopartlar geldiği yaptığı sayfa söylüyor hep Öbür tarafı biliyoruz. Öbür taraf bir, burada bir cenderiye girmiş, o cenderin içinde. Her şey kayıtlı, hayır o kayıtsız bir bu serazet. Ama bir kendileri hapishaneye giren gibi, bir an evi hapisten kaçmak istiyor. Bu ona büyük olan, onu Ama bir de dünyaya bağlı bağlı olanlar var. Dünyada şu gün boyu, bu gün zelkün var falan gibilerden dünyaya bağlı ruhlar var. Bunlar da asıl büyük olan kavuşamıyorlar. İşte Allah'tan bu Hüseyin, bu ruh benim, onda ona kaşık, kaşık, kaşık, kaşık, kaşık, kaşık beden ediyorlarsa artık, bile, bile, bile, bilemiyorum, öyle orada burada gezip duruyorlar. Yani hiçbir zaman asla rüca rücu edemiyorlar. Tabi bu, bunlar insan, bu kadar bir bedene girdi. Ama böyle bir şey yok. Peki Deneciğim, bir şey sorabilir miyim? Bizde ne oluyor Deneciğim? Yani Platon'a göre hani bedenden bedene geçiyor, peki bizde tasavvuf... Bizde yok, bizde... Yok ama peki o hani tam ulaşamayanlar ne yapıyor, tam dünyadan vazgeçemeyenler? <gülüyor> Onlar nerede kalıyor bizim inancımız? Şimdi bunlar da bakın, buradan göçtüden söyleyen bütün ruhların getirdik toplandığı bir arasat var, Hı -hı. Arasat. arasat. Yani cennet ile cehennem arasında bir yer, e, hesabın görüleceği kıymet miydi, arasat orada top top da topu topu orada var. Kabir hayatı. Dedim. Kabir hayatı. Ben, ben de şey, eee, oluyor kerzak. Kabir hayatı var. Ben de o, şey kabir hayatı ile ilgili eee şey soracağım. Bu mesela kabirdeki e, azap ruha mıdır, bedene midir? E, ruh bedenden ruh ayrıldıktan sonra bedene yapılan hesap ruhumdur. Yani bedenin evet. bir şeyi yok. Beden ruha bağlı, bir ruh ne bedene bağlı. Hani şey diye anlatılır ya, işte o kabir, cennet bahçesinden bir bahçe veya cehennem çukurdan bir çukur, tabii. o halde cesede bir şeydir o. Şimdi, cesede, şimdi bizim İslam inancımızın göre şöyledir, kabre yıktan sonra bir, dikkat ederseniz, cenazenin altına bir şey toprak set yaparlar, yüzü kıbreye doğru bakıyor, şeklinde de ceset yerleştirilir. Oradan baktığı yerden bir penceresi cennet görülür. Öte cehennem görür. Kabir azapla, ikabe şey azap eee sorgu melekleri geliyor şey. İşte Onda sorgu, sorulan pek de kolay sorular bilene. Yani şey, e şey imam verdiği telkin orada yardım çeşidi. Bu böyle kabul edilmiş. Var yok bilemeyiz. Giden gider, gelmiyor bunu böyle böyle kabul etmiş. Oradan yardım ki bizim bey birlikte eee verilmez. Bey birlikte Hatip'in e, kendi evladın karşıladı. Vardır. Hatip'i seni orada karşılar. Onun için mali teşvik verilmez ve senin senin e, sana sonra söylerler. Hazreti Piri cevap verir. Şeklinde bir kabul vardır. Ama şimdi İslam'da bir şekil vardır. Yani <gülüyor> vardır İslam'da. O için de e, biz telkini veriyoruz. Hazreti Piri gene gelsem ben, benim sualimin cevabı versin başka. Ama e, İslami olan bir geleneğe de sürdürmek evet. lazımdır. Hünkar ve Nekir'in sorularını Hazreti Pir kendi mi cevaplayacak? Böyle mi anlayalım? Öyle kabul, evet. Pir kendisi söylemiş mi bunu sonradan mı ribayet? Hayır, hayır, hayır. Hayır, Hayır onu Hazreti Pir'in söyledi divanda veyahut da meslebiyle yok. Sonradan mı? Belki o sohbet sırasında veyahut da ne şekilde bu işim ne kadar geldi bilemem. Ancak bu böyle kabildir. Evet. Şimdekiler, ben mescifi de okudum, mescifi de göremedim şimdi Atlamış da olabilir ama görmedim. Divanda da göremedim. Ya diğer eserlerinde var veyahut da bakıldığım yerler var, biliyorum. Ancak şeyde ee, söyleyin bizim İslam içinde i̇nan, inan, öyle bir şey vardır, terkin verilir. Muldüney Bajay, Abdülkadir Geylani vefatından birkaç gün sonra gece rüyası, bir baş baş şey, halifesinin rüyasına giriyor. Efendim diyor, sordular diyor, hani sana ne ne sordular diyor, ilk gece için. Ne sordu, de, de Diyor ki gel diyeceksin. Rabbim kimdir? Rabbim sevgilimdir. Dedi ne semahtimdir? Döndüm döne döne. Rabbim sema. Der, Benim Rabbim sevgilimdir. Dediğim.